Bir anda değişir şey. Yakalıklı insanlar günaydın Hepinize modern sabahlarda günün gazetelerle Bakma zamanı geldi Ahan da Oktay Demirci ahan da Fahir Öç İnanmıyorum ben. ya valla inanmıyorum Bugün gerçekten çok Özel bir gün diye düşünüyorum özel evet, bir 21 gün. Aralık en uzun gece En uzun gece kışın başlangıç şey. o 23 Aralık değil miydi <gülüyor> Kuzey yarım de kışın ne 23 Aralık olsun. Çünkü ya. şöyle hatırlıyorum bir arkadaşım 23 Aralık'ta evlenmişti. Hatta şöyle bir espri yapmıştı. <gülüyor> Bugün de en uzun gece falan diye. Yanlış. O, onun içindir o. O 21 Aralık 21 mıydı? 23 olan Eylül. Eylül mi? Tamam. Doğru. Yoksa o da mı 21 Aralık? 21 Aralık. 23 Aralık. Abicim abi. bun birinde bir eşitlik var, bir eşitlik söz konusu, birinde de ev sahibi, birinde de Birinde gece, birinde gece uzun, birinde gündüz uzun. 3 tane bana tarih sayabilirsiniz. bir. 21 Aralık. 2. 21 Haziran. 3. Üç. 3.cü yok abiciğim. E sadece gece ve gündüz olduğuna göre. Mart değil mi ya? Abi gece gündüz birbirine eşit olmuyor mu? Bak beni sinirlendirmeyin. Ha, öyle bir şey de var doğru. Tabii canım. Eşit olması lazım ki 21 Haziran anlamlı olsun 21 Aralık'ın yanında. Teşekkür ederim Oktay. O zaman sen gün gündüz 9 saat, gece kaç saat? Ge Hesabını size bırakıyorum. Gece. Evet. 14 saat mi? 15 saat Fahir. 16 de olabilir. Hava erkek kalırsın. <gülüyor> Zaten ama doğru söylüyor ya dışarıda yağmur var acayip sabah şey. Neredeyse 20 saat. Gecen. Ya öyle bir durum yaşıyoruz lütfen. Ve bugün kuzey yarım kürede hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı Özbaş hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı hakkı sen cm'de sıra. Hakkı ha Hak Doğru. Katılıyorum. o <gülüyor> değil. Hakikaten olacaktı. Hakikaten kışın başlangıcının ilk günü. <gülüyor> <gülüyor> ne yapayım abi hakkı diye siz dediniz ya. Buyurun efendim. Buyurun Fai Bey. E, Oktay Bey'e o kadar fason girdiniz ki. <gülüyor> bu kadar. Peki o zaman ben de size e, Oktay'dan beklerdim bu tür haberleri. Ama maalesef üstüme kaldı Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım. E, doğum gününü milletvekilleriyle beraber nerede kutlamış olabilir? E, nerede kutlamış Mecliste? olabilir? Mecliste. Mecliste. <gülüyor> sürpriz mi olmuş? Sürpriz sürpriz olmuş ama çok havalı bir hareketle. Yani. Pasta gelmiş mumlarla. Binali Yıldırım nasıl söndürmüş? O zaman hangisine şeye mi ona salonumu yoksa grup toplantılarının yapıldığı yer mi? Odasındadır abi mı? yani grup toplantısının odasında. nasılsız o kadar? Devam et söyleyebilir misin? Mi? Çok doğru söylüyorsun. Değildi, hepsi değildir zaten. Koridorda. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü tamam. orada da bizim gibi orada da nispet yapma imkanı. Koridorda da koridorun şeyidir işte bakanın odasının hemen dibindeki koridor kısmındadır. Yakındır yani oraya yakındır. Yoksa koridorun bir gün bu meclisten mi? mi çıkmıyor? Benim meclisin ancak bir yerini biliyorum ben. Ben hiç görmedim. Bir gün gitsek ya meclise. Oktay bir anlasın nasıl meclis? Güzel böyle mi? kocaman kapılar, halılar, tuvaletler, böyle bir sürü şey var. Gidelim bir gün ya. Gidelim bakayım. Sen bize sok. Bu çocukları getirdim diye. Tamam meclisi gez gezmek. Ama şöyle sağ. bir olaylı tartışmaya gidelim. İşte bütçe görüşmelerini keşke kaçırdık. O, onlara gidelim işte. Kaçırmadık öyle mi? Var mı bütçe görüşmeleri daha? Bitti canım bütçe görüşmeleri. En çok kavga orada çıkıyor değil mi? Şimdi yakın zamanda ne tartışması olabilir, ne tartışması olabilir? Siz tartışma olmaz herhalde yok. Bir olmaz. Böyle kalabalığın yok. olduğu bir tartışma olmaz. Öyle bir şey istiyoruz değil mi biz? Tabii canım. Yani gitmişken bari... Şu şeye denk gelseydik işte. Oval sensin tartışmasına. O nereden çıkmıştı mesela? Onun gibi bir konu. İşte başbakan... Yok durup dururken çıkmıştı ya. Başbakan Oval... Şey... Ee, Baykal Oval Ofisi'den çıkmıyor. Oval sensin. O tartışma bir eğlendirdik yani. <gülüyor> şimdi ne olacak? Biz laf atabiliyor muyuz peki? Seyrederken. Tabi canım. Yukarıdan mı? Ha. Şeyden o ziyaretçilerin olduğu yerden. Ben, benim sesim duyulur biliyorsun. Atarsın da diğer ziyaretçilerden tepki alabilirsin ya. Sana ne oluyor? <gülüyor> Sen kimsin diye. Öyle bir şey gelebilir. Bir de şimdi bunlar çok basına yansımıyor da milletvekilleri kendi bölgelerinin sorunlarını dile getiriyorlar. 5 ha, kişi falan dinliyor yani öyle olaysız bir şekilde ne bileyim adam video işte fındık şey taban fiyatları bu oldu falan filan şimdi orada adamlar sulama sorunları çekiyorlar onun için bir şey yapalım diyor ondan sonra alkışlıyor oturuyor fındık sensin falan diyen yok ne yapacağız orada gidip de bir saat fındık dinlersek o da çok ya yani siyasetten soğuruz. Yeni yeni ısındığımız şu dönemlerde lütfen. Oktay onu ben Oktay'a bırakıyorum. Oktay güzel bir, bir görüşmeyi ben ayarla. Kaçırmışız işte ya Binali Yıldırım'ın doğum gününe yetişseydik keşke Bakalım doğum gününe. Evet. Bir de ben kaç yıldır meclis muhabirliği yapıyorum. Efendim, <gülüyor> i̇lk defa mecliste bir doğum günü haberi. karşı karşıyayız. Bir i̇lk defa çünkü yanlış abi, hatırlıyorum ben? Yani doğru hatırlıyorsun da çünkü doğum günü kaç tane milletvekili var mecliste? 500 500-550 500-550 civarında. Şimdi Aşağı yukarı her milletvekilinin doğum günü kutlanmaya çalışılsa dersen söylemi doşalılmaz yani. Hayır milletvekillerinin çoğunun doğum günü belli. 1 Ocak, değil 1 mi? 1 Ocak. O yüzden hiç şey yapmayın yani. Tabi tam yılbaşı ateşiyle geldiği için zaten orada en az 250'sini falan doğum günü çıkıyordur. E bunun gezisiydi falanydı filanıydı. Gezi elimizde 3-4 tane milletvekili kalıyor ya ki Ya da insanlar de, doğum günlerini memleket ziyaretlerine denk getiriyorlar. Orada sevdikleriyle Diyorlar bineli Yıldırım mecliste kutlamış. Meclise ne? ona da sürpriz olmuş ama bineli Yıldırım'ın hareket süper. Mumları nasıl söndürmüş mumları pasta gelince? <gülüyor> Benim de aklıma bir şeyler geliyor ama yanlış olur. <gülüyor> Alabilirim Mokta'cığım yanlış olmaz yani. Ee, eliyle mi şöyle? Fıt fıt fıt fıt. Yerleyerek yani. Yerleyerek değil. Neydi? Böyle parmakları ıslatıp tükürerek çıs teknolojisiyle. Çat çat çat çat çat. Yüklemeden. Hiç. Hiç yerleme mi? Bu böyle odur. işte. Hepsini aynı anda söndüremediği kesin o zaman. Niye canım? Ellerini komple ıslatıp böyle bas diye üstüne basıp. Gerçekten çok havalı bir hareket de yapmış. Bu arada ee, koridorda herkesler pastaları yemiş. Bakalım başka haberimizde bir şey var mı? Bu kadar. <gülüyor> İki ayım kaldı benim demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ellerimi yakıp <gülüyor> sağa sola kürt etmem. Ya ben keşke hakikaten benim Eylül olmasaydı çok mutlu olacaktım bunu. En kısa sürede yapmak istiyordum. Şubat'ta sanki. benim doğum günde yaparız. Ne alakası var ya Eylül olmasıyla? Ya şimdi ben doğum günümde bir insanın eliyle mum söndürmesi kadar daha havalı bir hareket olabilir mi ya? Bence çok güzel bir şey ya. <gülüyor> sen niye... Millet böyle pastalara eğiliyor falan filan. Evet. Onun yerine sen tükürüklemiş mi? Parmakları tükürüklemeden. tam bilmiyorum. Tam öyle Tükürüklemiştir yani. abi. Bakan da onda eli yanıyor biliyorsunuz. Ama yani. bakan eli şey derler mesela. Bakan eli yanmaz derler. Ev kadınları da öyle der ya. ya eskiden öyleydi mesela. Ben böyle bir şey ateşten alacağım zaman elim yanardı. Annem şey sen çekildi tutup böyle. Sanki elleri özel böyle kaplama şeymiş gibi. Öyle alabilirdi. Niye yanmıyor falan dedi, şey dedi, dedi. ana yüreğinin yanındaki <gülüyor> ne? Teflal. Ana, ana eli. <gülüyor> hayır. Senin yanmasından senin elinin yanmasındansa Annen öyle bir inisiyatif kullanmış. Orada mantık var. Niye annem benim bakan... manyak mı bütün her <gülüyor> gün? <gülüyor> Dur bugün de yavrumun elleri yanacağına diye. Bir de yani yavrum onun yerine şu şeyle havluyla sararak. Bak tutacak hani öyle o, o zaman derdi benim elim yanmaz işte şey olmaz diye böyle alışkın diye. Anne senin olur. yemiş oğlum. Ya ben böyle inanıyordum canım ne bileyim abi. Demek ki soğukmuş ya hepsi. Böyle de bir açıklaması değil <gülüyor> mi? Hayır da var ben yani. tutup da elim yandı diyor. Bu, bu, bu, elimi çekip o yani çekip. Lan, çekil. Mu, lan anne bunu <gülüyor> <gülüyor> öyle mi konuşuyorsun sen mutfakta? Annem yemek yaparken biraz sinirli oluyor ya. Hakikaten öyle yani. Ben öyle yapıyorum. <gülüyor> doğum günümde beklerim. İsteyene ben şimdi pasta geldikten sonra ben fıs fıs fıs diye söndürdükten sonra almışım pastayı. Bir de öyle bir havası da var onun eğilince falan filan şey oluyor ya bir coşku. Yalnız öyle Oradaki... sen gudik bundan mumlardan yakacaklar diye bekliyorsun. Ya da mesela atıyorum sen 32 falan diyeceksin oraya 3 2 olanlar Hı. var ya mı öyle zannediyorsun. Onun üstü komple 32 tane mumla böyle böyle mumlarla ya dolu onların... olursa o zaman görürüm ben seni. Onun en tehlikeli noktası da şey? Işte... Yalaya yalaya bir hal olur ben. Onun en tehlikeli noktası da o havalı hareket yapayım derken o mumlardan bir tanesi elini ciddi biçimde yakması bütün havanı bozar ben sana söyleyeyim. En iyisi 3 yok abi. gözünden belki Çok yaş ama. Çok daha iyi bir şey buldum ben ne? ya. Söndürün şu mumları. <gülüyor> Öyle. <gülüyor> Pasta gel. İyi ki doğdun Şu mumları söndürün, pastayı İlk... servis yapın deyip bunu Bu... oradan çıkacağım. Bu ikinci hamlesi var mı? Çünkü herkes sana manyak mısın diye bakacak. Oradan çıkacağım paltoyla. Nasıl paltıyım? Kaç yeri denetleme şeyi yapacağım. Şu mumları söndürün, pastayı servis yapın. Çık, çık, çık. Gideceğim falan. Çok güzel. Şu hediyeleri açın. <gülüyor> Tanzim edin. Vay. Ege sorar mısın patoyun çıkmasının sebebi? Bir daha geri dönmeyeceğim anlamında mı Kumalı Vali Pato. Vali gibi takılacağım. Beyağa. <gülüyor> <gülüyor> Siz benim gözümde canlanan şeyi çok anlamadınız da. Ben hiç anlamadım. Şöyle şey diyeyim. Bir şey. Ben anladım ve ben, rahatsız oldum ben bunlar. Mesela... Tepkimi de susarak belirtmek istedim. Diyelim bir tane ender yapmış. Bir yaptım. kere senin palton yok abiciğim. Alırız abiciğim doğum günü. <gülüyor> ne yaptı Bir tane palto kaç para sen biliyor musun? Araba... Arabayla git abi sende. Kileri arabayla hayır ama espiri soğutuyor. <gülüyor> Şimdi bir tane grup olacak. Düşün. Sen açar. Yaralak mı gireceksin? Onun ortasında pasta var. Hı. Ben geliyorum. O açılacak. Ben <gülüyor> Paltoyla Bunları söndürüp pastayı servis yapın. <gülüyor> diye uzaklaşacağım. Şef gibi bir şey olacaksın yani ha, sen orada. Ama vali gibi cesedin daha çok. Çok teşekkür ederim. Çünkü orada ya. bir grup insan var. O pastaya nasıl müdahale edeceğini. O grup dinliyorum. insan dediğim Ben varım. Zaten 2 3 tane de Oktay var. Kıra Ben söyleyeyim. Senin seni çağırmayı düşünmüyordum ama neyse Allah yani. Allah. <gülüyor> Adam krallıktan sonra valiliğe özenmeye başladım. Çok işte. Mere, Krallık Mere. çünkü bir hayal gibiymiş. Onu fark ettim. Ama ya, valilik, var, öyle valilik, valilik öyle mi? de Valilikte gidiş yolu bu zaten. Günaydın Günaydın. Günaydın ay ay dın, dın, dın, dın. Günaydın, ay aydın. Haberleri okuyun. tempo yüksek tutun. Tempoyu yüksek tutalım. <gülüyor> İngiltere'den bir haberle devam etmek istiyorum. İzin verirseniz Fahir Lütfen İngiltere sizinle olsun. <gülüyor> İngiltere. Ben Bili de öyle yapayım. İngiltere'yi sana veriyorum tamam tamamen. Olmadı Fahir ya. Ne abi? Oldu, saçma oldu yani. İngiliz kralı gibi davranmıyor. Pas, pastaya yönelik bir şey yapıyordu. Bir emir veriyordu. Bir şey İstersen yapıyordu. İstersen bu saçmalığa <gülüyor> bir son vermek <Yeah. gülüyor> <gülüyor> Valiye kadar çıkabilirsin İngiltere Bilim İşleri Komitesi'ni biliyorsunuz Bilim İşleri mi? Devlet Su İşleri ve Devlet Bilim İşleri mi var orada? Bilim İşleri Komitesi raporuna göre bir rapor yayınlamış bu her sene e, biliyorsunuz Bırak bu işleri İngiliz Bilim İşleri demişler e, 2056 yılında Bırak bu işleri Devlet Su İşleri ne kadar komik bir espri ya. Neresi komit sormak istiyorum güldükten sonra. Ne bileyim ya böyle bir garip bir mantığı var. Orada <gülüyor> o KPI var diye. Laf hemen şey oluyor. Evet doğru bırakmalıyım haline gelirse. Özür dilerim buyurun efendim. Bilim işleri komitesi zaten bu işleri değil. Komitacılar. <gülüyor> evet komitacılar. E, 2056 yılında olacak ve olaydan bahsetmiş bilim işleri komitesi. 2006 yılında olacak bir olaydan. Evet. Şimdi... 10 gün kaldı şurada. <gülüyor> 2056 olabilir mi? 2056 pardon. 2056 yılında yapay zekaya sahip akıllı robotlar aramızda dolaşacak demiş İngiliz bilim işleri komitesi. Bence ilerleyen yıllarda okullarda hakaret olarak yapay zekada kullanacak. <gülüyor> ne haber lan yapay zeka diye. Ama işte onların da bir takım yükümlülükleri olacakmış Niye artık. abi yapay zeka çok güzel. Bizim radyoda Burç vardı biliyorsun. Yapay zeka falan filan diye adam ödülleri kaptı topladı ya. Ama onunki <gülüyor> tam yapay zekada değil. Kendi zekasını da çok kattı yani. Ha. O, ben de çok onun bir amacı bir vardı şeydi. ya. Onun bir amacı vardı yapay zeka. Öyle lanetane bir yapay zeka olsun diye yapıyorduk. Bir zeka ben, değildi o. Kayaç geçirgenliği diye bir şey ilk kez hayatımda o zaman durdum. Nereden hatırlıyorsun Fahir ya kayaç geçirgenliği lafını? Abi bu laf unutulur mu ya? Kayaç geçirgenliği ne demek yani? Doğru. Kayaç ne? Kayaç. Bana birisi kayaç ne açıklarsa? Kaya gibicesine demek. <gülüyor> Çok güzel. De ben benim de gözüme öyle bir şey canlanıyor. Şimdi ne robotların olacak? bir takım sorumlulukları olacak. Öyle laletten artık robotlar aralarda dolaşamayacak. Aralar dediğim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> insanların evet, aralarında. Dolaşamayacak. Vergi vermesi, oy kullanması ve hatta askerlik yapması gerekecek robotların 2056 yılında. Oo, o zaman gene robotlar profesör olur. <gülüyor> ben şimdi hemen okulu bitirdikten sonra askerlikten gelip master yapacağım. Doktora yapacağım evet. diye. Ve yine bir eee çok bildiğimiz bir laf. Bunlara bedelli falan da olacak mı? Robotların özlük hakları geliyor. Ha, o iyi. Özlük hakları. Emekliliği olacak yani. Aynı haklara sahip olacak insanlarla vatandaşlık görevleri yüklenecek. Vergi ödeyecek. Ya o zaman bunlar, bunların sahibi olacak. falan olmayacak mı? Sahibi ne demek ya robot? robotun? Yani kim üretecek bunu? Üretip üretip sokağa mı salacaklar? Azat buzat diye bir fabrika mı olacak? <gülüyor> Azat buzat tek diye bir robot şey yaptık. Haydi bakalım. Ha, tek teknoloji anlamında bu kadar. <gülüyor> Teşekkür ederim. Tüm hakları elde eden robotlar aynı zamanda hükümetin sosyal politikalarından da yararlanacak. Mesela ev yardımı, robotik sağlık <gülüyor> yardımı. Robotik sağlık dediğin servis mi? 5000 bakımı falan mı? <gülüyor> ne demek ne bileyim robotik sağlık. Bir de bir robotun hastalanması ne demek yani? Öyle Virüs deme. girer. Abi ya. çok saçma. Robotlarla kölelik ve efendilik... Bazında çok güzel bir ilişkimiz vardı. Evet yani ben de öyle düşünüyordum. Ben şey diyecektim mesela böyle bir pastanın çevresinde robotlar <gülüyor> var. şu mumları dağıtın pastayı deyip oradan çık çık çı paltoyla uzak. Robotlara mı giydirecesin o paltoyla? Palto isterse isteyen robot paltoyu giyebilecek mi? Kim, kim, kim alıyor pardon? Neyi? Devlet Devlet alıyor abi devlet sütsü mü? Hayır, diyoruz. Ben bu robotu şimdi sen dünya kadar para veriyorsun bir robot alıyorsun. Evet. Geliyor sana artistik yapıyor onu mu diyorsun bana? Artistik yapma hakkı yok. Senin mesela vatandaşlık hakkı dediğin artistik hakkı değil midir ya? <gülüyor> sen gidip başka birine artistik yapıyor musun? Yapıyorum tabii. Yapıyor, daha dün kargocu yapmış artistik. Ya <gülüyor> tamam işte kargocu. Eğer mesela sen kargocu olsaydın robot müşteri olsaydı, bayrağı. sana artistik yapabilecekti bu anlamda. Ben şey hala sen... bir açıklığa kavuşturamadık. Ne mi? Kafam oraya takılmışım. Bu robotlar var. Var evet. Tamam mı? 2056'ında daha gelişkin olacak tamam. ama robotlar. Yani tam bizim kabahatlerimizi yeme dönemimize denk gelen süreçte. Evet. Çok da iyi olacak diye düşünüyorum. Hiçbir itirazım yok. Peki bu robotlar vatandaşlık sürecine geçişi nasıl yapıyorlar? Yani öyle robot gemileriyle Yunanistan'a mı gidecekler? Bunun cevabı çok açık. Mekik diplomasisi <gülüyor> yapacaklar ilk başta Fahir. Ondan sonra da görüşmeler, müzakereler olacak. Robotlar, insanları. Robot fabrikası var. Tamam. tamam böyle azat robot fabrikasında Her üretiyor işte. yani. Azat. çık çık çıkla açıklamamız çok güzel. Oradan bir robot bir bandtan Neyle bandtan üretiliyor. 1 üretiliyor abi? Banttan. Hangi herhalde teknolojiyle üretiliyor? Robot teknolojisi değil herhalde. Herhalde olur mu canım? Herhalde tamamen. Asyalı küçük çocuklar mı kullanacaklar? Böyle Ay, bir şey mi tamamen oluyor? Tamamen robot teknolojisi abi. Ama o robot başka robot, bu robot başka robot. Ben Öyle Robotun Ay. başkası var. Robot bütün robotlar eşittir o ya zaman. hay be anladım şimdi ben net net bir şekilde ortaya çıktı mesela van kedileri evet nerede bu van kedileri van'da van çok güzel ne ne yapıyorlar onlar nerede kalıyorlar bir üretme van kedisi üretme çiftliğinde, çiftliğinde. robotlar nerede kalacaklar robot, robot üretme çiftlikleri üretme çiftliklerinde azat bu zattı üretme değil yani. robot biz kendimiz üretiyoruz zaten Çift, çiftlik robot. robotu diye onlar oradan çıkışı yapacaklar kim üretiyor olacak bunları zaten robotlar üretiyor olacak robotlar ürettiği Bilemedim. için tam bir üreme enstitüsü gibi düşün. İnsanlar hiç zaten karışmış. Hiç karışmamış olacak doğru. Ondan sonra nasıl karışacaklar halkın <gülüyor> arasına? Oradan çıkıp kapıdan mesela paltolarını gelecekler Güzel. Sen burada Kızılay'da görebilecek misin yani bu robotları göreceksin. göreceksin. Tabii. Şimdi diyeceksin ki bu robotlar neyle üretiyorlar? Ham maddeydi. Diyecek robot mesela şeye saç satan birine girecek. Bana şu kadar kilo saç lazım. Ben sana bir hafta muhasebe hizmeti vereyim. Ha, çünkü elinden de her iş geliyor. Her iş geliyor. Ondan sonra yavaş yavaş insan üretme çiftliklerine dönecekler. Üreğin la biraz insan kalsın dünyada diye. Çünkü biz takır takır ölürken onlar tıkır tıkır yüremeye <gülüyor> devam edecekler. Çok doğru. Doğru. Vağlı. Bilim adamları. Askere gideceklermiş ama askerde mesela bir robot arkadaşın olsun istemez miydin sen? Ben çok isterdim vallahi. Yanık yanık türküler söylerdi gece. <gülüyor> gece. İster şey. miydin bunu gerçekten? Bir daha düşün. İsterdim oğlum. Çünkü ben askerliğimi yaptım ya artık bana bir şey Gelecek <gülüyor> Gelecekliğinde yapanlar düşünsün. Şafak kaç diye sorduğunda saniyesine kadar hesaplayıp söylersen işte. Bir Ve sıkıcı adam Doğan olur güneş, ya. Doğan güneş batan güneşe göre. Orada üstünde bence şey dijital göstergesi vardır. Aa evet çok güzel evet, ya, asker robot. İyi de herkesi Şafak kendine ya. Hayır, olur mu canım? Yani senin şafağını niye göstersin robot? Oraya gideceksin. Kimliğini göstereceksin. Ondan sonra oradan şafak hesaplaması yapacak. Çok popüler olur yani. Ya onu tek düğmeyle yaparsan şafak olacak mesela. Oraya 550 yazan kağıdı sokacaksın. <gülüyor> <gülüyor> diye karalayıp verecek sana her akşam. Güzel abi vallahi bütün güzel. birlikteki arkadaşların için tutacak. Ha karışık yapacağız bir de. Ha çok hoş. Çok güzel. Ben öyle... 50 sene sonra şunu sırasında bir şey kalmış bir şey, değil yani. şey ha. ya. 50 50 550 değil artık o şafak defterleri değişti mi? Tabii yok değil. değişmedi canım. De Değişmeyen tek De şey şafak defterleri. Defterler sabit. Günlenme 550 kalmadı. 550 değil onu işte en başta silülden Hazır zaten. karalanmış mı veriliyor? Ya, yok sen karalıyorsun almışsın Eski basım onlar. Öyle Hı -hı. hemen geçmez. Ama 50 sene sonra şey olur. 50, 50, basım sonra. 50 sene sonra hala kullanılıyor olur. 550'likler mi? 550'likler. Niye arka yüzünde hep popülerleri koy. Ben mesela Ebru Fo Gündeş vardı. Hadi ya. Ebru Gündeş'in çocukluk fotoğrafları vardı ama büyük ihtimalle. Yok bayağı böyle şeydi. Sahne kıyafetleri falan yani. <gülüyor> o şeyden sonra Tatlı Bela döneminden bir fotoğraftı. Ya ben bir tane aldım o bir rahatsız etti. Ben de bir arkadaşıma vermiştim sonra. Niye? Sibelcan vardı. Sibercan da çok Bende güzeldi. Bende de Sibelcan vardı ya. Ama böyle çok eski bir fotoğrafıydı. Coşuma gitmedi. Ben de bu saçmalık. Boyuşum. Sen bakarak almamış mıydın? Yok öyle zaten şey, bir Para üstü gibi bir şey. Diye yapmıştım yani. Aa, ben özel Niye olarak bugün sana şey, şey... olarak bunu vermiyorsun. <gülüyor> o dönem vermişler. O dönem, O dönem çok güzel bir sistem vardı ya. Ee, çok güzel haberler haberdin.ota.io Buyurun Fahir hadi. Buyurun Fahir Varsa, hadi. Varsa. Ya böyle Ya se... bu robot deyince robot deyince eee akla Aklan gelen bir, bir isim var Türkiye'de. Şükür şey geldim. İstersen beraber dinleyelim dinleyelim. Robot adam Cevap ver Sen insansın. mısın Harika oldu <gülüyor> ya Askerdeki robot arkadaşlar Bu şarkıyı söylesin vali Sabahlara yanık yanık. kadar bunu dinle inşallah sabahlara kadar Ne Böyle, seferberlik mi çıkacak Nasıl bu adamı nasıl göndereceğiz askere tekrar Vali olarak, vali olarak denetlemeye gidecek ya Asker, <gülüyor> Askeri denetlemeye derdendim. Ha ama abi. böyle bir şey olursa bizim adam pastayı dağıtıyor. Hiç sesin çıkmıyor. Denetlemeye gidecek. Pasta mantıklı. Abiciğim böyle bir durum olduğu zaman vali, oranın komutanı falan hep birlikte çalışmayacaklar mı? İşbirliği yapmayacaklar mı yani? Sen vali olarak bunu mu söyleyeceksin abi demin söylediği şeyi? Hayır abiciğim onlar gelecekler. Bak i̇şte, burada bir... komutanın. Ee, vali olarak emrinizde itfaiye aracı var mı? Tabii bilmem ne falan filanti böyle şeyi yapacağız işbirliği yapacağız. Tamam da o çarkeyi ne da zaman da, söylüyorsun yani? Ben de şeye gideceğim. Beni alacaklar ordu evine orada şey, subay lokantasında bir şeyler yerken. Subay lokantası? <gülüyor> ne? Ne? Biliyoruz ki gidemeyiz. <gülüyor> İçinde kalmış subay lokantasında bir şey yiyemeyiz. Yanlış mı? <gülüyor> Yanlış abicim. Ne o? Gazino diye geçelim. Gazino. Ama gazino tamam gazinoya gidiyorum. Asker <gülüyor> gazinosun ama. Sen orada... asker gazinosuna gidiyorum. Ben o esnada emekli asliğimin olarak subay gazinosundayım. <gülüyor> İyi, bana öyle. Orada orada robot yok ki. Nasıl yok abi? Azgar olsa, söyleyen robot var tam. O söyleyecek. Robot adam. Vay be bu robotun sesi Cem Karaca'ya çok benziyormuş. Cem Karaca, değil mi? Şöyle <gülüyor> bakacaklar sana. O ne güzel ya, MP3 falan da çalar o robotlar. Büyük ihtimalle çalar. Böyle bir şey olur. <gülüyor> ya bugün bu adamda bir tuhaflık var ama tam çözemedim böyle böyle sanki gece boyunca böyle baş aşağı asılı kalmış da <gülüyor> kan beynine hücum etmiş öyle gelmiş gibi. Hadi abi sen haber ver unutacak orada bak. Evet. Yine valiyi unutmaz da oradan birleştirir. <gülüyor> Amerikalı birim uzmanları açıkladılar. Yeni bir menü. Açıklayın. Her şeyi açıklama. Çık, çık, çık Ne güzel bir şey ya. Amerikalı uzmanlar yeni bir menü hazırladılar. Bu menüye göre iyi bir cinsel yaşamınız işten bile değil. <gülüyor> hocam cümle düşük mü biraz biraz ee, bir de böyle şey yazmışlar aganigin menüsü diye oradan bir rahatsız oldum zaten ön sayfada neler yenmesi lazım çok kısa çok dört kısa, parça şey sayacağım size bunları yiyin zımba gibi hayatınıza devam ediyor bir 1 somon 2 zeytinyağlı salata 3 Brokoli. 4 yeşil çay 5 fındık 6 sarımsak afiyet olsun sarımsak yedikten sonra o enerjiyi akıtacak yer bul bakalım Hayır, ekmek yok mu ya zaten? Sarımsaklı ekmek ekme. Yo, ne bileyim yani. Hohh ho Efendim ben böyle gayet güzel yiyelim. dediğin zaman. Buyurun, kendi kendinize yakın derler. doğru ya. Hakikaten bir yavan kokuyor böyle bir yağlı yol insanın içini kıyıyor Bence ya. o en son 5. şey sarımsaklı ekmek olsun. Sarımsak ben kaldırıyorum. Kaldırma, Kaldırma ya. Sarımsaklı ekmek olsun ya. En beğ kurstamızı da bir yedireceksin birbirinize koklayacaksınız. Sarımsaklı ekmek olursa olur. Ekmek Hiç olarak yesin. problem yok. Zaten aslında. ekmek yemediği zaman ortaya haklı yani. Mantıksız bir şey yani. Mantı yansın. Sarımsaklı. He hocam çok güzel. Sarımsaklı. elin Amerikası nereden bilsin işte. Brokoli mantı. Abi et yok ki orada. He. Somon demiş ya. Mantı. Somonlu mantı. En son somonu ne zaman yedin? yedin? Vallahi yakın zaman dedim. Ben somonsuz duramıyorum. Ben geçen gün diyordun hamsi yedim diye. Fail hamsi, hamsi nere... yemek 3 aylık balık hakkımı kaybetmiş <gülüyor> mi oldu bir? <ya? gülüyor> Niye senin istik hakın o kadar değil miydi? bana veriyorlar her gün bir Sen tane... somon ye, sen bana... zaten radyo bir havayla gelirsin. Abi şimdi bütün gece de somon yedik diye. Herkesin durumu Ben hiç bir böyle bir şey hatırlamıyorum yani. En son yedin. Daha ya iki gün önce pirzola yedim. şimdi söyleyene kadar biliyor muydunuz pirzola yediğimi? Biliyorduk abicim. Sabah geldiğinde yağlı yağlı buralarında akmış her Onu özellikle bıraktım. <gülüyor> Bilen fark etsin. Diye. Nispet yaparcasına. Gençliğinde de öyleydin zaten. <gülüyor> Buyur Oktay. Teşekkür ederim. Yarın önemli bir gün. <gülüyor> Nasıl bir gün? Yarın 22 Aralık. Yani en uzun... 2 hafta önce falan da bahsetmiştik bundan. 76 yaşındaki e, Dona ile 55 yaşındaki erkek arkadaşı Pol'ün e, bir organizasyonu bu. Tüm Düğün dünya mi? üzerinde. Ama dünya aynı anda sevişme gönü mü? Barış için küresel senkronize küresel senkronize İş. yüzme var abi senkronize Senkronize yüzmeden sonra artık senkronize yüzme ne oldu Fahir senkronize. <gülüyor> <gülüyor> senkronize yüzme oldu gene evet yine yüzme oldu nükleer silah sahibi ülkelerin vatandaşlarından kitlesel orgazma eylemine <gülüyor> böyle bir eylem yok yanlış yani biz, biz rahatladık o zaman Katılmaları... Bizim nükleer silahımız yok o zaman Abi ya, nükleer silahı olanlar da zaten bir Hindistan var, benim bildiğim, Çin var. İran, İran var, var, var. Kore var. Ya bunlar zaten dünyanın yarısı. Bu adamlar bir de kitlesel ne de eylemin tam adı? Barış için küresel senkronize Niye bir tıkandın mı orada? İtelle şöyle hafiften. Öyle işte. Ortak ya sadece nükleer silahı olan ülkelerde Değil. yapsın değil. değil. herkes yapsın demiş ha, Ama şey. özellikle nükleer silah olanlar yapsın ama diğerleri de şey katılabilirler. Yapar gibicesine. Fahri Fahriye bir katılım olabilir. Son çağrı. Son çağrı. <gülüyor> herkese uyarıyoruz buradan. Hı, bu son çağrı. Bir takım insanlar için bir fırsattır. Çok güzel bir fırsat. Barış var. için diye gidecek. Efendim ben yani saat planlamayın öyle bir düşüncem yok. Sadece barış için sizde. Acaba şurada biraz saate de bakacak vakti geliyor. Sektörün. Saat var zaten. Var mı kaçta? Ortak bir saat var. Türkiye saatiyle kaçta öyle verelim de. Çünkü herkesin bilgisi olsun. Bu özel günleri bir gün önceden vermek çok önemli. Bazen diyorsun işte bugün dünya bilmem ne günü diyorsun. İnsanlar tam o anda adapte olamıyorlar. Katılırım falan diyorlar ama şimdi mesela çok güzel oldu. Yarın 21.15'te. Yarın 21.15'te saatlerimizi ayarlayalım. Ortaya da bir tane saat koymuşlar Aa, zaten. Olmaz yabancı damat var. Millet <gülüyor> onu söyle Abi yabancı Abi... damatı zaten kaldırıyorlar o saatte. Televizyonlar kapanıyor. Sevişmeyi unutmayınız diye yazı mı çıksak? Tabii yani o <gülüyor> ne kadar belli bir süre var mı yoksa? Yani artık o senin şeyine bağlı ama minimumu var mı? böyle bir Minimum eylem var. yapılıyorsa ha yani. Yedi buçuk dakika. Yedi buçuk dakika muhakkak. Ohohoot. Daha neler. Daha neler Saçma, şimdi herkesin insanları. durumu bir değil ya. Hayret bir şey. Adam Bunu daha oradan, makul rakamlara için, çekilmesi bu, lazım bu, yani. Dünyanın daha yaşanılır bir yer olması için falan diye. Beş, bu 5 dakikaydı ilk başta. Ee, yedi buçuk... Pazarlıklarla falan çıkardılar bunu 7,5 dakikaya. Bu 76 76 yaşındaki adamla mı pazarlık yedilmiş? 76 yaşındaki kadın. 75 yaşındaki erkek onunla pazarlık edilmiş. Ya 2 dakikaya da canıma yeter demiş adam. Kadına yalvara yalvara böyle ne olacak bakalım. Cumartesi günü bir değişiklik olacak mı? Hayatımızda diyorsun. onu anlaşılır Şu an itibariyle ben size net süreyi veriyorum. Şu an itibariyle 36 saat 7 7 dakika var. Herkes notunu alsın bir yani. O geri sayım başladı. Ona göre herkes önlemini alsın. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlarım. Aa bir haber daha var ya. Hayır. Bir haber var. Haber. Çok kısa ama. Bu ne? Haber sesi Esas haber sesi Günaydın Günaydın Günaydın Günaydın 9.22 saat modern savaşlarda yarışma zamanı sevgili dinleyiciler radyo Otuni 63. özel gösteri The Prestige bu gece Ankara AFM Ankamol sinemalarında karşınız olacak herkesden önce izleme şansınız var bu filmi şahane de bir film ve bugünkü yarışma konumuzda meşhur sihirbazlar Sihirbaz Savaşay mesela Savaşay'ın babası Babası giy, Evet Kendisi de yaptı kutuyla yaptı ya. Evet ya doğru söylüyor aslında Güzel numaraydı ya Bir de onlar bir ördek mi? Tavşan mı? ne paralamışlar programda Paralamışlar derken Öyle bir kutuya çıkarmışlar şapkaya koymuşlar Falan filan ölmüş sonra tavşan Yok ölmedi diye yarım saat sonra Bir tavşan bulmuşlar Yok o tavşan o değildi falan diye olaylar çıkmış <gülüyor> Bir şeyler anlatmışlardı Gazetelerde okuduk bizde Sevgili dinleyiciler Telefonumuz 210-30-30 Meşhur sihirbazları soruyoruz Yerli yabancı her şey dahil mi Her şey dahil, her şey dahil. Haricinde her şey <gülüyor> ve şimdi şöyle düşününce sihirbazlar da biraz sınırlı gibi. Aa öyle mi? Bir noktadan sonra da sihirbazlık numaraları da anlatabilirler. Şöyle şöyle yaparsınız karşınızdakini büyülersiniz diye. Ben Sihirle bir... ilgili her şey. Ben mi? bir tane biliyorum. Senin bildiğin jonglörlük fahiş sihirbazlık. Hay hay. O portakalları 3 tane portakalı çevirmek Jonklörlük oluyor. Mesela iskambil kağıdı üzerinde tek iskambil kağıdını dik koyup üstüne bir bardak koyuyorsun duruyor. Nasıl oluyor acaba? Nıknatıs gibi bir şey Ya bunu yaptım ben ve çok hakikaten randıman sağladım. Niye yapmıyorsun abi hiç bize? Ne yapayım abi 15 sene önce yaptığım hareketleri size mi yapayım? 15 sene... Hepsini yapıyorsun da bu eksik kalıyor ya. <gülüyor> ne hepsini yapıyorum abicim size? Tevk edeyim. Size. <gülüyor> Telefonumuz <gülüyor> 210-30-30 meşhur sihirbazları soruyoruz. Karşılığında davet veriyoruz. Anlatsana nasıl yapıyorsun abi? Ne hakikaten ya. Abi ya. sihiri mi anlatayım? Evet. evet anlat ne olacak? Ya çok basit aslında numara. İki tane iskambil kağıdı alıyorsun. Evet. Bir tanesini böyle ortadan e, şey yapıyorsun, e, çiziktiriyorsun. Tamam mı? Onu şeyin, öbür iskambil kağıdının arkasına yapıştırıyorsun. Yani tamam. Aynı yöne bakacak şekilde. Bir tarafı yapışık, bir tarafı kabarık halde. Elindeyken tutuyorsun işte tek iskambil kağıdı bu diye. Sonra bunu tam masanın üstüne koyarken arkadaki yarım kısmı açıyorsun ki o da böyle şey gibi duruyor. Bu hmm. y harfini y harfi gibi duruyor. Evet. Üstüne bardağı oturtuyorsun. E, öteki şöyle biraz yana geçip bakınca görünüyor mu? E, o bu... şeysi şeyisi de odur biraz öyle açısına. Peki o tek şey. iskambil kağıdı nasıl duruyor havada? Havada tutmuyorsun. Ege masanın üstüne koyuyorsun. Masanın üstünde öbür tarafı nasıl diktiriyor? Şimdi böyle ya. Böyle kağıt. arkasında da bir Şöyle tane... mi? Şöyle oldu Yok, şöyle oluyor işte. Ha. ha anladın mı? Ha, diklemesine yani. Ha, diklemesine yani. Diklemesine mi sevgi dinleyiciler? o zaman sac gibi bir şey mi oldu? Bravo onu söylemekten imtina <gülüyor> ettim mi? Sende var mı hiç numara? Hiç numara yok bende <gülüyor> ya Ben de selpa alıp sadece avucumun içine sokuyorum mu? ama bir Pistik numarası olsun yok onunla <gülüyor> bir numarası yok öyle bitiyor yani numara bu arada telefonlar vıcır vıcır yanarken kimse... telefonun başında kimse yok galiba bizim de bu sabahki sihirbazlık numaramızla kadriyeyi kaybettik 3 Bala... e, teknolojisini kullan abi 3 teknolojisini kullanırsak da Olacağın <gülüyor> nereden bileyim yani. Sonra telefonunu alamıyoruz, şey oluyor. <gülüyor> oh, oh. Öyle bekleyeceğiz bir hafta. Bir gitsin Al telefonlara. bakayım telefonu mu kap, şey mikrofonu mu kapat? Sen mi yapacaksın? Ha, oktay sen. demirci elinin taşın altında koyar. Vallahi tebrik ediyoruz ya. Yani. Ya helal olsun bu çocuğa. Şu radyoda iki tane daha oktay olacaktı. İki tane daha oktay olacaktı. Ondan sonra sen gör o radyonu. İşler nasıl yolunda giderdi? Tukul, Ama tukul yok tukul ki. Tukarı da bağlanır. Şimdi Oktay onu buraya bağlayabilecek mi? Onu Onu bağlayamaz mı sen? Neden bahsediyorsun ya? Vallahi bravo. Helal olsun sana. olayda numaralar bitmiyor. Günaydın efendim. Günaydın ben Bahadır. Bahadır Abi. Bey radyonun sesini kıstın lütfen biraz. Kıstım Alo. kıstım. Kimle görüşüyoruz? Ben Bahadır Şahin Vetener. Ha merhabalar Bahadır Bey. Her <gülüyor> numara var sizde de, maşallah. <gülüyor> evet. Ya bana geçenlerde internetten David Copperfield'ın parkta yaptığı bir numara geldi. Ee, böyle 45 saniyelik bir video. bana yani, geldi derken <gülüyor> akıl akıl almaz yani. Gerçekten oradan dinleyiciler arasından baksa hiçbir malzeme hiçbir şey yok. Kadını bankaya yatırıp ikiye bölüyor. İzleyenler filan şey oluyorlar. Felç oluyorlar yani. O kadar acayip bir numara ki David gerçekten büyük adammış dedirtiyor. David Copperfield'dan söz edeyim diye açtım. Eee ayrıca David, ben... gerçekten büyük adam <gülüyor> demiş <gülüyor> olduğunuz <gülüyor> bu arada Bağdat. <Bahadabin>. Evet. <gülüyor> yani şirbaz olarak evet. <gülüyor> Bence arkadaşlarınıza gidin. Bugün <gülüyor> radyoyu açtım. David gerçekten büyük adamdır dedim. Çat diye suratlarına kapattım telefonuymuş. Çok teşekkür ederiz görüşmek şey, üzere. Ben özel gösterme davetiye kazandım bir daha vermeyin. Peki. <gülüyor> teşekkür ederim. Vallahi helal olsun. Gerçekten, bence esas sihir bazlık bu. Çünkü günümüzün dünyasında böyle dürüst insanlarla karşılaşmak bence sihrin ta kendisi A -a, alkışlamak istiyorum seni Hege Sen de çok güzel lafları Sen ediyorsun. Evet lafları evet David öyle. gibi adamsın diyorum sana. Yok canım David'in yanında bizim esamemiz okunmaz. Sevgili dinleyiciler meşhur sihirbazları soruyoruz. Oktay Demirci bugün radyomuzun telefonlarına bakıyor. O yüzden sesini fazla duyamayacaksınız. Kendini feda et edebilir miyiz? Hakikaten feda et. Siz gidin beni bırakın dedi. Öyle biz de onsuz devam ediyoruz. Ama yani... İçim buruk karşımda çünkü görüyorum adamın camların arkasında telefonlar açıyor falan filan. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Özgür, Özgür Bayan. Merhabalar Özgür Bey hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Alalım sihirbazınızı. Ee, ya Huduni'den bahsetmeden olmaz herhalde yani e, tarih bana kalırsa. İşte Özgür ee, Bey Huduni numarasını yaparken mi ölmüş yoksa sonra kazadı mı ölmüş? E, Valla bildiğim kadarıyla hastalanıyor e, bir numaradan sonra. Hı hı. Bir dayanıklılık numarasından sonra e, e, onun arkasından apandisli e, rahatsızlanıyor ve 15 gün sonra Detroit'te ölüyor biliyorum. Yani, bir şey değil ama seyircilerin karşısında falan e, değil, değil. değil. Çok ilginç bir hikaye işte 26 yılında sihirbaza 2-3 saat vuruyor e, asistanı dayanıklık şeyini yaparken de hasar alıyor ve e, 15 gün sonra ölüyor diye biliyorum. Sadece sihir değil bugün bu David Blaine denen adamın yaptığı şeyler gibi şeyler de yapıyorsan. Evet evet kesinlikle evet, tabii. Bu, Uduni hangi dönemin sihirbazı? Valla o 1890-1891'li yıllar yani 1800'li yıllar. Hacıcan o kadar eski mi Uduni? eski. tabii tabii tabii. Peki te teşekkür ediyoruz efendim. Rica ederim. Görüşmek üzere. Uduni'nin hayatını anlatan da bir film varmış. Kim oynuyor şimdi bak. Özgür Bey'e sorsaydık keşke kapatamaydı. Biliyorum ben de biliyorum. Çünkü adam meraklısı demek ki. Huduni hastasıymış. Keşke şey diye bitirsin. Huduni büyük adamdı. Evet öyle bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> David, şey, David Copperfield kim ne derse desin <gülüyor> David Copperfield büyük adam. Kimi söylerseniz öyle bitirin sevgili dinleyiciler. Çünkü yer, format geri böyle devam etmesi İyi gerekiyor. İyi de ölmüş olması gerekmiyor mu? David ölmedi biliyorsun. David ölmedi doğru. Houdini bana kaldıysa hiç ölmedi. Şimdi yaptı yine son numarasını. Ya insanların <gülüyor> bu tip numaralar yapan insanların da arkasından böyle şeyler söylenmesi. Ne söyleyeceksin abi? Ne söyleyeceksin? Houdini en son numarasını Arasını yaptı gene. Diye böyle bir nasıl bir yavanlık ya. <gülüyor> Allah rahmet eylesin dersin. Toprağı bol olsun dersin. Bu kadar. Sevenlere sabır diliyoruz. Ben hiçbir şey diyemiyorsan büyük adam dersin ya. Ha büyük adam biz güldürdü. Yine son numarasını yaptı. Eee! diye. Keşke derler sen oseydin. <gülüyor> <gülüyor> Niye öyle Sen oseydin keşke hudunimiz ölmeseydi diyor. Niye bize hiç telefon bağlamıyor? Biz radyo içindi. Birilerini küstürdük canlarını mı sıktık? Galiba küstürdük. Kapat bakayım sen mikrofonu. Kapat bakayım mikrofonları <gülüyor> Hay bak, kapattık diyelim şimdi. Sevgilinize kapattık Bakalım nasıl konuşuyor? Yavan yavan. Biz biz söyledi zalim. Biz de ağzımızı Cemil oynatalım mi? bu sırada Fahir de sanki hayal, başka bir şeylerden bahsediyoruz, bahsediyoruz gibi. Duyuyor değil mi? <gülüyor> Şimdi galiba yayınımızı Cemil diye birisi bağlanacak anladığımız kadarıyla. 14. <gülüyor> evet. Telefonumu. Tamam bir dakika nasıl? ayrılma. Ayrıldım ben. La bali la bali konuşmalar. Günaydın efendim. Günaydınlar. Cemil Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, nereden bildin Cemil'in olduğunu? <gülüyor> Neredesiniz şu anda? Ben şu anda neredeyim? Galiba Üniversitesi'ndeyim, arabanın içindeyim. Okula mı gideceksiniz? Yok okula gitmeyeceğim ben de. Otüden mezunum ama ıı, hastaneye gelmiştim ve bir ha, kontrolü misin? vardı. Geçmiş olsun. Sizinliyordum sağ olun. Neyinizi kontrol edecekler? Yok benim değil babamın bir rahatsızlığı vardı onun kontrolü vardı. Onun için gelmiştim. Hayırlı bir olsun. evlat. Bu zamanda Hayırlı. De gerçek sihirbazlık <gülüyor> bence. Helal ah, evet, bravo Bravo. Bravo. Peki alalım Cemil Bey. Ee, ben şeyi söylemekte yaramıştım. Zati Sungur. Bizim ne? herhalde... E, Herhalde gelmiş geçmiş büyük bir sihirbazı olarak anlatılıyor ama Bugün pek çok sihirbazın da ustası diyebiliyorum Öyle zaten. öyle hatta bilmiyorum ne kadar doğru büyük e, amcam anlatır Hatta bir tane e, şeyi var e, sihirbazı varmış ne kadar doğru bilmiyorum da. Bir gece misafirlerin hepsi gelmiş böyle e, saatlerine baktırmış falan saat böyle 7 iken Gösteri bitti demiş 5 dakika sonra herkes saatine bakmış 12 gibi falan Artık Zatçıngur'un hatta hipnoz kullandığını falan söylüyorlarmış. Yani hipnoz gidip milletin kolundaki saati ayarlıyor sonra... Yok yani hipnoz ediyor herhalde. Kalkacaksınız falan gibisinden. Seyirciler kalkmaya başlıyor. Sonradan gelin gelin saat yedi falan diye geri oturtmuş. Artık ne kadar doğru ne kadar yalan. Kim anlatmıştı bunu sana? Şimdi... Cide... Bunu amcam anlatmıştı galiba. Bu... O, da, o da herhalde dedesinden duymuştur. Muhtemelen bu bayağı bir değişmiştir bize gelene kadar. Yani sanki sihirbazlık değil de şey gibi... Eksane. Kalkın gö gösteri bitti. Şaka şaka. <gülüyor> yani olduysa da bravo yani. Peki bravo. tebrik ediyoruz sizi. Ama Düşmeler nasıl şey gerekiyor? Şey ben anlamadım ki hikayeyi. Şimdi yani. ilk başta 7'de geldikten sonra gidin gidin demiş. Ondan sonra oturun demiş. Sonra 12 mi olmuş saat yoksa 7'de mi? Gidin... Hayır hayır ya 5 dakika sonra gidin demiş. Millet kalkıp kapıdan çıkarken hadi herkes saatine bakmış. Saat hakikaten 9, işte 10 12 gibi bir şey sonra herkes çıkarken oturun demiş. Saat 7 nereye gidiyorsunuz? Kalkmayın falan demiş. Herkes saatine bakmış. Hakikaten 7 saat. Yani öyle bir durum varmış. Şaka lan, şaka. Geldikleri, <gülüyor> saat şaka <gülüyor> Geldik, geldikleri saat belli mi? geldikleri saat belli mi? işte. Art o kadar ya. detayını bilemiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, efsane böyleymiş yani 7'ye çeyrek kala gelmişler önderler evet. bulalım diye. Peki senin evet. deden bu misafirlerin arasında mıymış Cemil yoksa Artık o kadarını da bilmiyorum yok değil herhalde Onu da bilmiyorsun Sadece 7'yi 12'yi biliyorsun Zati sungur Muhallak Çok bir bilgi ediyorum. yani Anladım. Son olarak Zati Sungur büyük adamdı diye Kim ne derse desin Zati Sungur evet. büyük adamdı Diyerek kapatır mısın Kim ne derse desin Zati Sungur büyük adamdı <gülüyor> iyi adamdı Bravo. Teşekkür ederiz görüşmek Reklamlardan sonra devam edeceğiz. Günaydın. Günay ay ay ay günay ay ay dın. Radyo 263'ün 63. özel gösteriminde Prestige için davetiyeler veriyoruz ve meşhur sihirbazları soruyoruz. Telefonumuz 210 30 30. David Copperfield saat 10:00 geldi. Buraya. Hepsi büyük adamlardı kim ne derse desin. Siz Hiç zaten... kadın yok ama değil mi işlerinde. Kadın sihirbaz az ya. Leyla Tekül var benim bildiğim bir Leyla Tekül? Ha, evet kendini yok etti. Hayır <gülüyor> ya gulu. Onun, onun da sihirbazlık numaraları vardı ya. Benim bildiğim Leyla Tekül Gulu Gulu Dansı'nın tartışmalarından iki yıl sonra Gulu Gulu Dansı diye bir şarkı yaparken kendini bitirmişti. Ne oldu Leyla Tekül hakikaten ya? Ee, en son okuduğumda Kanada'da diş hekimliği veya başka bir iş yapıyor. Ama Kanada'da olduğunu biliyorum. Hmm, Leyla... Nereden biliyorsun dersen... <gülüyor> Mailleşiyor da. musunuz? Meyilleşiyoruz hala gulu gulu dansını sözlerini alabilir miyim diye yazmıştım. Daha o gulu gulu dansını da unuttum ya. Gulu gulu dansı zaten hiç popüler olmadı. <gülüyor> Gazetelerde gulu gulu dansını yaptılar falan diye. Bir tane böyle az komik bir adam var. Rüstem Batum. Batum. Rüstem değil. Daha az komik. <gülüyor> Daha az komik ne olabilir ki? Daha az komik bir adam. Onunla beraber yaptılar böyle. Ha, yani hatta evet bir 45'likti. Bir yüzü gulu gulu dansı öbür tarafı son çırpınış gibi bir şeydi ay evet Olmadı ya bir. kimdi o adam ya anladınız değil mi evet, gözünüzde evet. canlandı kubi diye sim geliyor kubilay kubilay diye de hiç ünlü yok var var işte sihirbaz <gülüyor> var ya kubi kubi değil ama kubi diye sihirbaz mı var var evet sq ile yazılıyor aa ha, evet kubilay tunçar siz nereden biliyorsunuz bu isimleri ya gazetelerden sihirbaz dergileri geliyor bize Yeni numaralar falan. Filan. gazetesi var ya bana o şey yapıyor. Bu arada bu geceki filmin hikayesi sihirbazlar arasında kıskançlık ve gerçek olduğunu da biliyoruz. Şey geldiği zaman David Copperfield geldiği zaman mandrake sinirden ve kıskançlıktan çatlamıştı. Hakikaten öyle bir şey olmuştu ya. Şey diye çıkmıştı hani, Bu imkanları bize verseler biz neler yaparız diye. Sanki şey David Copperfield'de devlet sihir bakanlığından Harry Potter'a bağlı ya. <gülüyor> okul, orada şey yapılıyor. Sevgili dinleyiciler, meşhur sihirbazlar, şu dakikaya kadar da en önemlileri söylenmedi hala. Huduni söylendi, David Copperfield söylendi, Zati Sungur söylendi. Bir aklınızda bir aklınızda benim çocukluğuma ait bir tane adam var ki çok önemli hepimizi. Televizyonlara çıkardı ya, kim? söyledi mi şimdi? Yok bizim çocukluğumuzun şeyi söyleme şimdi. Keşke bir Huduni falan da izleme şansımız olsaydı bizim ya. Zati bizi Sungur'un var mıdır acaba kameraları falan? Kameraları da. Arabası ya. varmış. iki tane de arabası var. <gülüyor> Görüntüleri falan. Belki zaten sungurum vardır. Sihirbazlar azsa şey de yapabiliriz. Sirbazlık numarası anlatma da olabilir. Ama hakikaten yani böyle bir numara yapıyorum. Sırrını söylemem diye. Şöyle yapıyorum böyle yapıyorum. Tabii yani. canım. Var benim bir tane daha işte. İpli numaram var. İpli numaralar. Günaydın, Günaydın. efendim. Günaydın. Hoş geldin hanımefendi. Kimle görüşüyoruz? E, Oya. Ayrıca da aramıştım hatta Bizde hemen bir yavan espri yapmış mıydık Esmer'in o da oya falan diye <gülüyor> Evet hatta epey bir dalga geçtiler iPodlar sayesinde arkadaşlar Hadi ya <gülüyor> çok özür <üzüntüm. gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim dinliyoruz sizi ee, Şimdi Eisenheim vardı Bu bu sene filmi oynayan ama o Kim vardı? Geldi. Eisenheim galiba öyle bir ismi Edward Norton oynamıştı sihirbaz filminde evet yani. Illusionist mi öyle bir Vizyonist evet vardı O gerçek sihirbaz mıymış o da? Yani aslında çok illüzyon olduğu filmde gösteriliyordu ama e, bir kısım e, şey açıklanmıyordu. Nasıl yaptığını o dönemde açıklamamış yani. Yani artık bilmiyorum o, o kısım filmin abartısı da olabilir ama. Evet değil mi şey olsun diye hava olsun diye. Adam hava olsun Hala yani. açıklayamamış ya. Siz hiç belki küçükken gittiniz mi seyirbazlık gösterisine? Yok gitmedim ama bizim zamanımızda bir de onu söyleyeyim ilüzyonist olarak Sermet Erkin vardı yani hepimizin. Ya çok önemli. Izlediği, pazar geceleri bayağı gündüzleri pardon bayağı bir izlerdik onu. Vallahi çok da eğlenceliydik gerçekten. Şimdi gelse gene abalaba seyrederiz. Mm-hm. saçlar hala değişmemiş ama. En büyük sihirim de bu demiş. Evet. Teşekkürler efendim görüşmek üzere. İyi günler. Oldu ama büyük adamdı diye kapattırmadın. İşte Hayır unuttum onu. Sermet Terkin büyük adamdı ya. E şimdi iki tane illüzyonist söyledi ya onları birbirine mi koyacağız? Ben ikinin adını anlamadım zaten. Aydınheim diye bir şey. Aydınheim. Eisenhauer. Duy Aydın efendim. Günaydın. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Yılmaz ben. Yılmaz Bey hoş geldiniz. Alalım hemen cevabınızı. Yaşayan tek sihirbaz Sermet Terkin'dir tabii ki ama benden bir önce söylediler. Olsun canım, kabul Ama ediyorsun. büyük adamdı demediler. Siz derseniz otomatikman hakkı size devredilecek. Yani bence en büyük oydu. Çünkü biz küçükken tanıştık sihirbazlık, kokkabazlık şeyler ile televizyonda o filan. Ve onun dışında ben hiç birini bilmezdim. Aradan 10 sene geçti. David Copperfield çıktı. Bu ne lan? dedik. <gülüyor> bizi bizi serbet neymiş Adam koskoca şeyi kaybetti. Ee, özgürlük heykelini kaybetti. Biyo setinden geçti. Dedik serbet ne yaptın bizi ya. Hep bizi oyalamış yani. Peki efendim siz biraz da sinirli bir <gülüyor> insanısınız Anladığımız kadarıyla tepkinizi açık koyuyoruz Servet Erkin büyük adamdı diye kapatır mısınız? Servet Erkin yine de büyük adamdır. Küçükken onunla birçuk Çok teşekkür ederim Çok üzere. Bir şey çıkınca bu ne lan demek ne kadar güzel bir şey ya Ya da bir şey kayboluyor Ama tepkisi neye ben onu anlayamadım Servet Erkin'in mi David Copperfield mı? Yolda yürüyor Yılmazım. ona sinirli bence şu anda yani Yolda olduğu için sinirli Niye yürüyorum ben de ama gerçekten şimdi bir kağıdını kaybetmekle, hüzeye tehlikelerini kaybetmek arasında fark var gibi görülüyor da. Hiçbir fark yok. Sistem şimdi aynı sistem. Şimdi televizyonda seyrediyorsun birisini birinin karşında yapıyor adam. Televizyonda ona bakarsan Godzilla'da yaptılar yani. Öyle düşününce televizyon numaraları bambaşka bir dünya yaratıyor. Baş, baş, baş aşağı yatmış bu. Abicim benim demek istediğim televizyon sihirbazlığında yine çok yavan bir şey var. Televizyon için sihir kutusu diyebilir miyiz? <gülüyor> Niye canım? Heykelin yanında da izlemediler mi ya? Bir sürü adam. Abi topla kahveden götür işte. ya. Ne olacak? Onlar görmedi, gördü aslında. Biz Atilla A Taş şey demişti. A ne, oradan kutuya soktular zaten oradan. U... Keşke onu çıkartmasalardı ya. <gülüyor> Çıkarmadılar zaten. Gören var mı Atilla Taş? Galiba kaldı değil mi o kutular? Kaldı bence kaldı. Neydi Bil onun şarkısı? Kim kolan adamı? Hamçuk Erek. Hamçuk Erek. Ham, Ham, -çuk Ham -çuk kim demişti ya Atilla Taşsin? İkinizden biri dediniz. Ben hatında görmüştünüz de çok yakışıklı adam olduğunu Fairel Ege dedi. Kim demişti? Ege hatır dedi. Hatırlamıyor musun? Atilla Taş hakikaten çok yakışıklı, çok yakışıklı adam. Diyor. Diye. Evet yakışıklı bir adam. Sen ha? dedin değil mi Ege? Evet ama <gülüyor> David Copperfield adamı yok etti. Bence de bir. David Copperfield'in laneti tuttu yani. Çünkü ondan sonra açıklaması vardı. O da bir sanatçı arkadaşım. Niye benim şeylerimi açıklıyor falan diye. Özelime giriyor diye. Kim? David Copperfield. David. Tabii. Sevgili o, David. New no, York Times'da no. çıkmıştı. Bir o de, zaman. de Atilla Taşı'da gören olmadı. Gerçekten acıktı bir olaydı. E başka şimdi? Zaten bizim aklımızda bir serme terkim vardı. Aa, o evet. da söylendi. Bitti sihirbazlar. Bitti olur mu ya? Niye Esas de? şimdi başlıyoruz ya. Ben bir tane daha söyledim ya daha yeni. Televizyonda da programı halen devam ediyor. Sine Nedir o? Aydınay mı mı? Aydınay mı? Aydınay Eisenhower. Kim, kim var bilmiyorum. ya? Bilmiyorum. Çocuğun adını bilmiyorum. Gençten bir yani böyle 25-26 yaşlarında ama programın adı Badik. Sihirbazlık <gülüyor> numaraları mı yapıyor? Tabii canım böyle halkın arasında yapıyor kamerayla falan. Keşke sihirbaz dinleyicimiz olsa bir tane. Keşke olsaydı. Yani ben merak ettim. Bir insan sihirbaz olmayı kafasına koyunca ne yapması lazım yani? Nasıl giriliyor o sihir dünyası? Ben sana cevabı vereyim. Hiç bilmediğim halde. Çalışması, Çalışman, azıncı olması. Çalışmak, çalışmak diye bir... E o, tekrar çalışması lazım. Oktay çok güzel söylüyor. Yazarak mı yoksa günü gününe çalışarak mı? Uygulayarak. İlk başta yakın çevrene. Mesela ilk başta yakın çevre de bunda aldatıcı oluyor. Benim bir kere ateşim çıkmıştı. Ondan sonra bütün gün odadaydım. Evet. İki tane misinayla anaanneme şeyler yapmıştım sihirbazlık numaraları. O da aferin yavrum aferin yavrum demişti. Şimdi ben onun gazıyla sokağa çıksam dayak yerdim. Pardon ne yapmışsın Misina'yla biraz daha? O işte Misina'yı bağladım da arkasına fon koydum Misina görünmüyordu da belli orada. Bir, şey, bir şeyin üstünde durdu yani. <gülüyor> Kaç yaşındaydın peki? Önemli olan bence bu. Ne bileyim herhalde 13-14 e, yaşındaydı. Kaldırır. Kaldırır ama sen şu anda annen karşısına çıksam Misina'yla aynı numarayla o kaldırmaz mesela. O yüzden yakın çevre yaşa bakar. Valla şöyle diyeyim ben Bıyıkları ondan bir miydi? herhalde 7-8 yıl sonra 25-26 yaşlarındayken de anneannemin karşısına şaşal şişesiyle çıkıp anneanne anne bak! diye şaşal şişesini kaldırıyorum. Aferin yavrum diyor. <gülüyor> şaşal şişesini kaldırarak ne yapıyorsun sirbazlık gösterisi mi yoksa sadece kaldırıyorum. <gülüyor> genel bir şov. Şey Güç sonra, gösterisi. Böyle kaldırım gibi bir şeyden yani kaldırdım yüksekliğinde bir şeyden bahçeye atıyordu. ne bak diye. Aferin yavrum diyordu. O bana her zaman gaz verdi. <gülüyor> <gülüyor> o East Disney'miş canım. Telefonlar kesildi sevgili dinleyiciler. İsteyen yok galiba davetiyedir. Prestige diye film var. Dünyanın en kaliteli oyuncuları arka arkaya. Bir da Batman'le Wolverine'in karşı karşıya gelecek bu gece şey sinemada. En son Batman'le bildiğimiz Wolverine. Bu arada da David Bowie'de filmde Az da olsa gönülleri fethedecek şekilde görünecekmiş. Biraz az görünüyormuş evet. Ama tam görünüyormuş. Hugh Jackman demiş ki keşke David Bowie kadar az görünseydim de onu gibi görünseydim. tam görünseydim demiş. Bak Hugh Jackman'ın büyüklüğü işte. Bu da Hugh Jackman'ın sihiri. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tunay Çetin. Tunay Bey dinliyoruz size buyurun. Bence Silvaz ee... Tunay Bey. Öyle bir yok, ses, öyle bir ses alıyorum ben. İnşaat mendisiyim ben. O da bence. <gülüyor> bence en, en güzel. Evet. Evet. Peki cevabımızı ee, alalım Şeyi söyleyecektim ben sihirbaz Mandrake. Mandrake. Hiç izlediniz mi Mandırake'yi? İzledim hatta tarif dediğim size gözlüklü böyle Hayır hayır televizyonda gördük de Numarasını yaparken gördünüz mü? Yani e, Gördüm de çok net hatırlamıyorum yani Neler yaptığını Ben de sadece sinirli sinirli şey David Copperfield hakkında atıp tutarken gördüm Bir numarasını yaparken gördüm evet, evet. Herhalde bu şeyle ilgili Yani bize de imkan tanımıyorlar Bizde Birçok şey yapardık diyen adam oydu diye hatırlıyorum ben. Evet, doğru söylüyorsunuz. Çok teşekkürler Tunahan Bey. Mandrake büyük adamdı. Sağ olun. Mandrake büyük adam. <gülüyor> oldu. <abi>. Bravo. <gülüyor> Mandrake niye Mandrake dedirtiyor kendisine? Onun adı galiba Osman mıymış, neymiş esas adı? O, o da çok tuhaf. Şünnetçi, hayır. Osman. Belki de Mim Kemal Öke gibi böyle bir ismi vardı. Mandır Öke soyadı. Ondan sonra Mandır Mandrake Mandrake. Zaman içerisinde ne oldu? Mim Kemal Öke de düşününce gerçekten büyük bir sihirle. Saçlar için biliyorsunuz. Saçlar, sen. dişler, bıyıklarla bambaşka bir insan olarak çıkmadı mı karşımıza? O Zımba bir gibi çıktı Helal olsun. Riziko. Neydi onun yarışması ya? Mim Kemal Öke'nin? Biliniz buldurunuz. <gülüyor> Riziko değildi de. O tip de. bir şeydi. Mim Kemal Öke'nin bir ara çok meşhur olmuştu. Ben Öyleyse. şöyle bir şey yapalım diyorum. Bir şarkıyla ha. devam edelim. O şarkı sırasında talihli ismi seçelim. Ondan sonra da en büyük sihir olarak o talihliyi açıklayalım. E, Bence... Fahir şu ip numarasını anlatmayacak mısın sen ya? O ip numarası anlatılmaz ki göstererek şey yapabilirim. Ama ne güzel işte is bile anlattın. Kağıt bardak olay. Yanlış yani. anlamışız işte onu. Ev basit günü. Tamam abi. Günaydın. Günay, ay, ay Günaydın.